Destur var mıdır beyim? Gel. Buyur. Videoyu beğenmeyenler oluyormuş. Ne diyorduk? Tez beğen ile paylaşılan. Tez beğen ile Tamam beyim. Kişinin sosyal hayatında mesleki işlerinde belirgin bir şekilde bozulmalara yol açan yineleyici ve bunaltıcı düşüncelere obsesyon denir. Yani kısacası obsesif kompulsif bozukluk yani vesvese kişinin takıntı haline, kuruntu haline gelmesi, bu takıntılı hallerden sonra sürekli çok ufak bir meseleyi ben bunu nasıl çözerim, nasıl çözerim diye nevroza yani bunalımdan bunalama girmesi bundan sonra da normal yaşam seviyesinin tamamen bozulma hali oluyor bu hal. Yani baktığınızda normal bir tavır vardır. Abdest almanız, namaz kılmanız, yemek yemeniz, kapıyı kitlemeniz, ocağı açmanız, ocağı kapamanız gibi bu hallerin, normal tavırların aşırı derecede abartılması sonucunda bu hastalık oluşur. Şimdi böyle durumlarda kişinin anemnezini yani hikayesini güzel okumak lazım. Nereden başlamış bu olay? Çocukluktan mı başlamış? Nasıl büyümüş? Bunu tetikleyenler nelerdir diye çok çünkü yani bu OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozukluk yeryüzünde şu an 3 milyon insan da var. Bu insanlar cam kenarına çıksa birisinin onları aşağı atacağını düşünür. Anladınız değil mi burada oluyor? Birisiyle aynı masada yan yana oturur masada bıçak görse yoksa bu adam birazdan bu bıçağı bana mı saplayacak düşüncesini taşır. Yani böyle olma olasılığı ihtimali çok çok çok çok çok düşük ancak filmlerde dizilerde olabileceği böyle olaylar onun gözünde büyük ihtimalle olacak gibi gözükür ve bu onun kafasında bir kurgu oluşturur bu kurgu gide gide büyür kuruntu oluşturur ve OKV dediğimiz yani aslında vesvese denen obsesif kompulsif bozukluk vesvese kuruntu şeytanın o insanın ruhunu bozabilmesi için ufacık şeyler Onda takıntı ve saplantı haline getirebilmesi süreci gerçekleşir. Bana sürekli böyle Diyarbakır'da bir insandan bahsetmişlerdi. Ben de hep e, onu hatırlarım. E, Diyarbakır'da mele vesvese diyorlar yani mele, molla demek, alim bir insan demek. Hani e, molla vesvese diyorlar. Şimdi bu arkadaş önce böyle abdesti böyle bir saat almaya başlıyor. Sonra kuryerin mi kaldı 2 saat, üç saat. Ondan sonra bir medreseye girdiği zaman o tuvaleti banyoyu hipoyla yıkatmadan oradan abdest almıyor ve en sonunda bunlarla da baş edemediğinden dolayı direkt namazı bırakıyor. <gülüyor> Bakın molla olan bir adam bu OKB yüzünden, vesvese yüzünden, şeytanın uğraşması, ufacık şeyleri büyük göstermesi yüzünden işin devam sürecinde artık namazı bile terk edebilir hale geliyor. Çünkü olay şöyle bir olay yani şimdi size şu bardağı tutun desem e bu bardakta 250 gram olsa siz bunu böyle tutarsınız. Aradan 5 dakika geçse yine tutarsınız. Ama aradan 1 saat geçse bu tuttuğunuz bardak artık olan yerinde 2 kiloya, 3 ya, 5 kilo ağırlığa dönüşür. Artık size zulüm gelir yani kolunuz ağlamaya başlar. Şimdi vesvesede de olay böyle bir şey aslında. Ne kadar ufak bir saplantı da olsa bardağı tutma örneği gibi sürekli içinde büyüte büyüte artık ağırlaşır bir hale geliyor. Burada az önce anlattığım ve örneğinde e, mikrop uğraşması onun obsesyonu olmuş. Artık kafasına girmiş saplantı olmuş bu düşünce. Sürekli her yeri temizleme isteği de komplisyonu olmuş. Yani birisi fikir olarak şeytanın ektiği, öteki de sizde vücut bulan hali. Bu arkadaşların bir belirtisi de kendi fikirlerine çok önem verirler ve şüpheci bir hale dönüşür bu gitgide. Bu şüpheli halleri bir süre sonra artık şizofrene de dönüşebilir ve bu takıntılar şizofreni onu yer bitirir ve artık evden bir adım dışarı çıkmaz hale dahi gelebilirler. Yani bu kadar büyük hale getirebilir bu. Şimdi umarım olay anlaşılmıştır yani olayda OKB dediğimiz bir vesvese olgusu var. Şeytan aklınıza bir fikir ekiyor. Bu fikir sosyal hayatınızda normalde çok basit bir fikirdir. Yani bir insan kaç dakikada abdest alır? Bir dakikada iki dakikada abdest alır ve kuru yeri, yani Kalmaz yani hani kalsa bile sen bunu kasten yapmamışsan büyük bir ihmalden yapmamışsan yani cenab Allah kurallara tabi değil. Kurallar Allah tabi. Allah bunu affedebilir ama kişiye bu fikir ekiliyor. Bir saplantı oluyor ve bunun içinde gitgide gitgide büyütüyor. Bu her şeyde böyle oluyor yani. Çok ciddi bir şey. Masada bıçak görse biri beni öldürecek mi? Biri çok saplantıları oluşuyor. Yani bu hastalığa biyolojik olarak baksak serotonin eksikliği denebilir mi? Belki denebilir. Ama bunun çözümü olarak farmakoterapi yani ilaç tedavisi de işe yaramazsa uzmanlar şunu da yapabiliyor. Beynin belli yerlerine elektrokla Çözüm aramaya çalışıyorlar tabi bu da yüzde yüz bir çözüm olmuyor. Yani başka bir çözüm daha biliyor musun Mehmet dersen? Ee, bir eczane tanıyorum Risale-i Nur isminde ve onun bir reçetesini biliyorum 21. Sözde Vesvese isminde bahsiyle geçen bir reçetesi var. Şöyle diyor Said Nursi yani çok efsane cümleler hakikaten. Ey marazı vesvese ile müdela! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Yani burada olayın ana yapıcılığı ehemmiyet vermemek kısmında. Mesela bir e, yolda yürürken bir bal arısının kovanına çarptığınızı düşünün ve üzerinizde bal arıların hücum ettiğini düşünün. Dikkat edin siz o bal arılarıyla daha çok mücadele etmek için çırpınırsanız daha çok size saldırmaya çalışacaklar. Ama olduğunuz yerde dursanız belki 6-7 tane ısırın sonucunda o bal arıları sizden uzaklaşacak. Yani burada olay ehemmiyet e, vermeme konusunda. Hatta köpek için bile şey derler korktuğunu belli etme. Niye? Korktuğunda ehemmiyet veriyorsun ve köpeğin saldırma iştahı artıyor. Diyor ki bu kaçıyorsa kesin bir şey vardır diyor. Yani bu işlerde ehemmiyet verdiğinde aslında kovalanmaya müsait bir hale geliyorsun. Mesela şeytan bunu namazda da yapmayı çok sever çünkü abdeste yıka, yık, düşüremezse nerede yatıracak adamı namazda yatıracak. Sen de böyle e, namazda duruyosundur tam böyle gözünün önüne görüntüler geliyordur eski hayatından dolayı böyle. İşte sen böyle bir içim birden buruklaşır Uğur dersin ki ya arkadaş millet namaza duruyor Kabe'yi görüyor. Ulan biz duruyoruz ne görüntüler görüyoruz pislik adam yani senin gibi adam namaza durur mu diye böyle içimizde bir vaveyla edebiliriz. Bunları hep şeytan işte abdestten yatıramadı namazdan yatırayım diye uğraşır kişiyi. kişiye. E, yine ne şeytanın muazzam bir şekilde zaten olayda şu var ufak bir olayı şeytan sürekli sürekli sürekli sürekli sürekli sürekli ves Vesvese, vesav vesvese ves sizi yıldırmaya çalışır. Mesela bir gün Sinan İzmir'deydim. Orada böyle şey hani nasıl söyleyeyim bayağı sokakta böyle büyümüş yetişmiş. Bir 20 kişilik bir arkadaş kadrosu vardı. Onlarla böyle ilgilenmeye çalışıyordum bu çocuklarla. Tabii kimi façalı, kimi böyle dövmeli, kimi böyle işte estar, mester falan hepsi dibine vurmuşlar. Bir gün bu arkadaşları topladım işte çay, çekirdek, muhabbet. Dedim bu arkadaşlara vesvese dersi yapayım. İşte yapıyorum ey varaz, maraz, vesveseyle müptela bilir misin vesvesen neye benzer? İşte musibete benzer ehemmiyet. Verirsen şer verirsen büyür vermezsen söyle falan ders yapıyorum yapıyorum yapıyorum çocuklar ondan söylüyor yani ki hani böyle namazda gözünüzün önüne görüntüler gelir falan kalbinizde işte lübbey şeytaniye diye bir yer var yani şeytan buradan sizi yatırmaya çalışıyor o görüntüler gelir böyle kötü kötü fotoğraflar gelir hiç emniyet vermeyin dedim bir tane bayan kuaförü bir çocuk vardı Ahmet diyor Mehmet abi dedim. Ne oldu lan Ahmet dedim. Abi bana video geliyor diyor. <gülüyor> Yani şeytan orada bu sefer 3D'ye geçmiş, 3D geçmiş yani fotoğrafta yatıramamış. Artık şeytan orada 3D'ye geçmek istiyor demek nasıl da olay? İsmini vermeyelim arkadaşım. Ha, tamam, bir arkadaş var. Bir arkadaş, bir arkadaş var. var. Gayet vesveseli. Bak şöyle düşün abi. Fatih Koyuncu'yla bir yıl boyunca mesajlaşıyorlar. Evet. Bu şekilde her şeyi soruyor, her şeyi ama her şeyle ilgili bir vesvesesi var yani. Neyse bu tuvalete gitmekle ilgili de bir vesvesesi var. Şöyle bir vesvese. Eğer evde birisi varsa rahatça yapamıyor. Böyle bir arkadaş, tamam mı? Rahatsız ederim diye mi karşıdakine? Bizi de çok seviyor, dinliyor da yani. Ödev verdiğim zaman falan yapıyor. Dedim ki bu vesveseni e, gidermek için dedim ki sesli bir şekilde tuvaletini yapacaksın hayalhanemdeyken. Yani bayağı kalabalığı zaten. Mutlaka tuvaletinde birisi oluyor. Dedim sesli bir şekilde yapacaksın dedim. Gümbür gümbür ses gelecek kapının önünden dedim. Rahatsız olacak <gülüyor> insanlar. Böylece senin vesveseni halledeceğiz falan dedim. üzerine gitmesini söylemiştim. Uydu mu bu ödeve? Birkaç kere uydu. Yine yani. gümbür gümbür böyle bir ses gelmedi ama yolunda bulundu yani arkadaş. Evet. Bizde biz de bizde şimdi tuvalet sırası bekleyenler de canavar. Baba hadi falan böyle. Öyle, öyle. Yani i̇yi. öyle olunca iyice mahcup olmuştur çocuk. Abi bir dakika. Yani falan iyice. Ya, evine bizim arkadaş gidiyor. Şu arkadaş. Sen mi Hako? <gülüyor> o arkadaş gidiyor abi. Diyor ki tuvalete gideceğim diye söyleyince ben çıkayım evden diyor. Anladın <gülüyor> mı abi? O kadar. O kadar hani herkes de böyle zannediyor çocuk. O tamamen insanları rahatsız etmeyin, benden rahatsız olmasınlar diye bir herhalde respese, yani oKBye Kapıl, kapılmış anladığım kadarıyla. Ben bununla ilgili de e, bir şey izledim yani. OKB ile böyle vesveseli yani birisi ama yoğun bir şekilde. E, aşık olursa ne olur diye bir video izlemiştim. Şimdi videoda adamın obsesif seviyesi çok çok yüksek seviyede. Yani önceki hayatı böyle kapıları kilitledim mi, fişi çektim mi diye adam evden çıkamıyor. Çıkıyor geri geliyor, çıkıyor geri geliyor, çıkıyor, geri geliyor. Çıkıyor onlarca defa. Ya şu fişi ne yapmıştım? Yani düğmeye basıyor geliyor tekrar basıp geldiğim oldu mu diye bir daha vesveseye giriyor. Ondan sonra o oldu mu diye bir daha vesveseye giriyor. Anladın mı? Yani adam gece evde kapıyı tekrar tekrar kitlemekten uyuyamıyor falan. Böyle bir hal. Tabii Türk değil yani yabancı bir adam. Böyle bir yoğun bir obsesife giriyor adam. Çok ciddi hallere giriyor. Hatta adamın anlatışı da böyle benim gibi anlatamıyor. Yani yani ben ben ben ben, ben, ben. yani böyle olmuş. Yani anladın mı hani şeyleri de bozulmuş normal e, ritüelleri de bozulmuş. Yani bedenine vurmuş obsesifi adamın. Çok ciddi seviyelere getirmiş. Ondan sonra adam aşık oluyor. Ve artık tek bir şey düşünebiliyor. Bir gün o aşık olduğu kızın yüzüne bir kirpik düşüyor. Adam sadece oraya takılıyor artık. Bak zaten obsesifin esprisi orada yani. Ufak bir mesele olur gözünde büyütürsün. Adam sürekli o kirpi böyle hayal ediyor. Hani birine aşık oluyor kızın gözünden yüzüne bir kirpik düşüyor. Tek düşünebilir kirpik kirpik kirpik kirp, kirp. böyle anlatıyor yani. Sadece böyle oraya takılıyor adam. Ondan sonra adam artık niyetleniyor yani eleman ee, 30 saniye içerisinde tam 16 kez evlenme teklif ediyor adam hani kabul etmediyse falan diye hani ben, benim evlenmiş kız tamam benim ben, ben, benim evlenmiş falan mesela be, benim babam muhabbet değil ama o da istemedi üç kere istedi adam heyecandan. Tabi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii heyecanlan da olabiliyor en son en son Bedir abi girdi devreye ya Hamit amca verdiler ya niye zorluyorsun lo diye böyle <gülüyor> babam son, verdiler mi biz Allah'ın emriyle almış mıyız? falan ama babam muhabbetten şey baba, değil bu adam 30 saniyede 16 kez diyor benim evlenmiş benim evlenmiş benim, benim, benim, benim kız kabul ediyor gene devam ediyor benim, benim evlenir misin falan diyor. Hani OHB'den hani ihtimal kalmasın diye. Anladın mı? Yani kesin evlenir misin? Hani evet evlenirim. Peki gerçekten de evlenir misin? Hani evlen Ya lütfen ev Yani adam OHB'den 16 kez öyle bağlıyor. mükemmeliyetçi Adam ilk buluşmada yemekleri böyle renklerine göre ayırıyor. Daha sonra böyle yürürken yoldaki çatlaklara basmadan. Hani o bilirsiniz o ba ba sizden bazılarınızda da vardır. Mesela küçükken olur da hani böyle çapraz yere sağ ayağına bastıysan soluna da bir kere basacaksın falan. Var mıydı küçükken olur? Adam da çok yoğun ama çatlağa basmıyor böyle. Adam şey gibi böyle yani yolda yürürken Bende de var ya, o ben hayal yapıyorum. Senin basmama ihtimali yok ayağın 47 olarak. Yani adam adam öyle bir hal almış ki böyle hanımı evlendikten sonra mesela evde kendini çok güvende hissediyormuş. Çünkü adam her gece yarım saatte bir 18 defa kapı kilitliyor. Yani anladın mı yani kilitledim mi bir daha bir daha bir daha düşsene o evde ne kadar rahat uyudun yani. Hırsız dedektörü halt etmiş. Ve işin sonunda çok garip yani işin sonu. Bu yoğun OKB'ye bu tepkilere eşi dayanamıyor adamı bırakıyor. Adamın hastalığı artık tek takıldığı nokta o kirpiğin düşüş anı oluyor ve artık kapıları kilitliyor. Kitlemeden, ocakları umursamadan, pencerelere dikkat etmeden hayatına devam ediyor adam. E bu okabesini yendi manasında değil, tek takıldığı yer o düşen kirpik oluyor adam. Bütün yani noktayı, nazarını oraya veriyor adam. Kapıları kitlemeden böyle hayatına devam ediyormuş. Böyle bir aşk kardeşi, okabe yani. Garip. Sen de bu durumlara girmek istemiyorsan sevgili kardeşim, sorunların seni çıkmaza sürüklediğinde Hazreti Yunus'u balığın karnından çıkaran Selam. Vitte, Jonas. Vitte, bittim, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte.